Sunanın beri yanı. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencioğlu. <gülüyor> Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Mamer ben. Balkan programı Balkanlardan müzik dinlettiğim Tuna'nın yanı başladı şu anda. Ve 94.9'dasınız. Bugün e, ilginç bir albüm getirdim sizlere. E, yakın zamanda eleme geçti. 1930 ve 70 yılları arasında e, Canary Records yani bildiğiniz Kanarya, Canary Records tarafından e, kaydedilmiş e, taş plaklardan oluşturulmuş bir derleme. E, i̇lginç bir isim. Vampirlerden kaçış diye çevirebiliriz herhalde. To drive away from the vampires. E, adını bir şarkıdan oluyor. Tabii şarkıya o adını veren e, müzisyenin de e, egzantrik bir e, şeyi herhalde. E, Buluşu biraz da tabii o başlık dikkat çekiyor. Azıcık hafif bir e, ne diyelim albini sağlamak için ortaya çıkarılmış, konmuş bir başlık gibi geldi bana ama içi çok güzel. E, albümün kendisi müthiş. E, birbirinden çok değerli kayıtlar var. Çok ilginç kayıtlar. Balkanların pek çok bölgesinden muhtemelen şu veya bu nedenle e, Amerika'ya gitmiş grupları e, kaydetmişler. Tabi Amerika'nın her tarafında Balkan göçmeninin çok olduğunu Yunanistan'dan, Makedonya'dan, Sırbistan'dan Arnavutluk'tan e, Amerika'ya dünyanın her tarafından olduğu gibi Balkanlardan da çok yoğun göçler olduğunu biliyoruz. 20. yüzyıl başından itibaren hatta 19. yüzyılın sonundan itibaren e, büyük Yahudi geçili de bağlantılı bunların hepsi. Evet, Vampirlerden Kaçış albümünde e, 8. şarkıyla e, başladık. E, bu İpır yöresinden Yunanistan'dan e, Davuz Ulma kaydıydı. K nokta Mantarlis ve N nokta Dolaplis iki müzisyen. E, muhtemelen e, davulcu ve zurnacı e, iki iki zurna duyuyoruz tabi biz. E, Parşen ismi de ilginç Mustafa Bey kos. Biz e, eskiden ya da hala bazı yörelerde kullanır kullanır Mustafa Bey yerine Mustafa Bey deriz. Muhtemelen oradan geliyor bu. E tabi. E, ...Epir bölgesinin yakın zamana kadar Osmanlı yönetimi altında olduğunu hesap edersek bu tip şeyler çok var. Osman Takas var. O da çok meşhur bir Epir dansı. Ama bu parçanın adı Mustafa kostu. Şimdi e, Gayda Orkestrası ve Korosu'ndan dinleyeceğiz. Tabii e, spesifik isimler konmamış burada. Hani gaydaları kim çalıyor şu bu? O tip detaylar e, muhtemelen zamanında da plakların üzerine not edilmediği için bu derlemede e, yazılmamış. E, Subravisa adlı bir şarkı e, çalacaklar. E, gayda orkestrası ve korosu. E, bunlar kaba gayda. Yakın zamanda size bombak genlerinin en temel çalgılarından biri olduğunu belirtmiştim. Yaptığım Pomak Müziği programında. Ee, 1900 yani herhalde 50'lerden 60'lardan bir kayıt. Zaten elimizdeki derleme e, programın başında da söylediğim gibi 1930-70 yıllar arasında e, yayınlanmış plaklardan oluşturulmuş bu derleme. Evet, Backpipe yani Gayda Kora ve Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Subravisa. Evet, To Dry Away From The Vampires adlı, Vampirlerden Kaçış adlı albümü dinletiyorum sizlere. 1930-70 arası tarihi kayıtları bir araya getirmişler bu derlemede. Şimdi yine İpir bölgesindeyiz. E, Hristos Mravvyakas e, klarnet çalıyor. E, parçanın adı Esmer Harula. Yardım. Vampirlerden Kaçış albümünü dinlemeye devam ediyoruz. E, ağırlıklı olarak aslında enstrümantal bir albüm fakat sözlüler de var. E, şimdi iki parça bir arada dinleteceğim sizlere. Çünkü bölgesi aynı. E, Sırbistan'da yaşayan ulahların şarkıları bunlar. E, gerçi albümde doğrudan Sırp olarak geçmiş ama müzikten ben biliyorum ki e, bunların ikisi de e, ulah şarkıları. Ee, i̇lk parçayı e, Dragutin Gülceviç yani Gülceoğlu diyebiliriz Türkçesine. E, Padura Sonra Padura adlı bir parça kemanla çalıp söyleyecek. E, ardından Sposoye Yovic bu da e, albüme ismini veren şarkıyı çalacak. Kavalla Vampirlerden Kaçış Şabası. durun yeme zomierz na teş sormce macin se dyesen kudu macin se dyesen Si en su Si maigosh i e parevi Mă rog pădurile gecii de mână Să nu mai Bari molun de ge, zide. Bari molun de ge, zide. Aini se şucam, trăiesc pe lume mă. Meratun da mı? Maislo M-a-e, răsfiret umbrii S-a-m-nchepem mândrii Liii A-i, a m e che m'dvedeam io ai la un brata abbiamo un brite Bu pa do repinceğim, bırak bu do repinceğim. Plinge frunza, bu pamilim, plinge Da, bu frunza cema, plinge. Prinț e căcodru prinț e voi mie ce voi nisi, la tot fagus Госпотру Cinci, la tot fagun patru, Cinci, aiii, nu trahna maa, Eu pe aiii sima. Sırbistan'dan önce kemanla çalınmış bir e, eski balat. Arkasından da albüme ismini veren e, vampirlerden kaçış melodisini dinledim. Şimdi e, yine bir Bulgar vizicinin kaydı var. Tanya Skechelyeva yani Skechelye oğlu veya Skechelye kızı ne derseniz... E, Bulgar halk şarkısı söylüyor. Ee, soyadından aslında kökeninin pomak olduğunu düşünebiliriz. Ha, yine de kesin bir şey söylemeyeyim. Ee, şarkı da çok tipik bir pomak şarkısı değil. Ama e, sonuçta dili ve konuyu e, anlamadığımız için belki de öyle bilemeyiz. Evet, Bulgaristan'dan Tanya Skeçeliyevayı, Skeçeliyeva'yı dinledik. Yani Skeçeli diye tercüme edebiliyorduk. Aslında Pamak şarkısı olabilir bu büyük bir ihtimalle. Şimdi yine ilginç bir kayıt. Ee, ne dinliyoruz? Yeniden anımsatayım. Ee, Drive Away from the Vampires adlı albümü dinliyoruz. Albümlerden kaçış. Tabii, to drive yani burada e, yani bir şey sürmek olarak da konu yani bir şekilde kaçma olarak çevirebiliriz herhalde bir ağıt gelecek e, Sırbistan'dan yine ve söyleyenler ne yazık ki not edilmemiş zaten e, bilgilerde de bilinmeyen sanatçı diye geçiyor e, Sırbistan'dan bir ağıt şimdi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 Ağlamaz seni çağırmayacağım. Seni Педателю, кто e ci trebalo da ja sedi tava ja dragostava da Evet sevgili dostlar Sırbistan'dan e, Bir ağıt dinledim Hem dinlemek hem dinletmek Çok zor yani İnsan bir hoş oluyor tabi e, Bu parçayı nasıl kaydetti Canary Records'un sahipleri Doğrusu Hiçbir fikrim yok e, Bunları stüdyo soktuklarını Çok düşünmüyorum Muhtemelen e, Yakalanmış spontane yakalanmış Bir e, kayıt bu Ona rağmen dinlenmeyecek kadar kötü değil asla. Evet Makedonya'ya geçiyorum. Makedonya'nın en büyük müzisyenlerinden Peche Atanasowski orkestrasını çalacağım şimdi. Ee, aynı kayıttan, aynı derlemeden. Peche Atanasowski ya da Petra Atanasowski e, geleneksel Makedon müziğini dünyaya tanıtmada birinci rol oynamış e, isimlerden biri. Batı'da da çok tanınıyor. E, Makedonya dışında pek çok e, konser yapmış. Ülkesini Makedonya ya temsil etmiş. Ve çok kaydı var. E, Peçet Atanasowski ve arkadaşlarından Zetavusko Oro'yu e, dinleteceğim sizlere. Aslında bir gayda e, sanatçısı ama üflemeli ya da telli bütün Makedon halk şarkılarını, halk çalgılarını çalabilen bir müzisyen tabi bugün onun adına e, kurulup faaliyetlerini sürdüren orkestrar peşe Atanasowski hala varlığını sürdürüyor. Çoktan tabi ayağımızdan ayrıldı. Şimdi Zetovsko orayı dinliyoruz. <Gülüyor> Pesat gibi ve arkadaşlarını dinledik. Zetovsko orayı çaldılar. Şimdi Arnavutluğa geçiyorum. Jan Janusime Şoket grubun ismi sanıyorum. Ee, Vahome Kaba adlı bir e, parça çalacaklar. Kaba e, bir nevi e, özellikle klarnetle çalınan e, enstrümantal doğaçlama diyebiliriz. Arnavutluk'tan yaman bir klarnet müziği, bir kaba dinledik. Güney Arnavutluk tabii ki. Hemen yan tarafa Kuzey Yunanistan'a geçiyorum. E, Potis, e, Halkas. Halkas büyük bir aile. Onların eskilerinden, <gülüyor> muhtemelen artık çoktan e, aramızdan ayrılmıştır. Bir düğün şarkısı e, çalıp söyleyecekler. E, Potis, Halkas ve arkadaşları. Pir bölgesindeydik ve Batı Salkas ve arkadaşlarını dinledik. Şimdi Makedonya'ya geçiyorum. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Yine eski şarkıcılardan Vera Filipova Bugün Makedonya'da bile zannediyorum. Çok az biliniyor. Canary Records'un bu 1930-1970 arası kayıtlarından dinletiyorum. Kiracı içe, yabancı içe. Çok meşhur bir uzun Bu meşhur uzun sonra Makedonya'dan e, Vera Filipov'yı dinledikten sonra son şarkımızı anons ediyorum. E, Künye'de yazık ki bilinmeyen sanatçı diye geçiyor. E, yazmamışlar plan üzerine zamanında kaydederken demek ki. Bu bir e, nefesli şalgılar orkestrası Sırbistan'dan Milotovo koloyu e, çalacaklar. Son kez Sırbistan'dayız. Millatova Kolo'yla biterek bir bugünkü programı <gülüyor> sizlere 1930-70 arası yapılmış ee, Canary Records etiketiyle yayınlanmış ee, albümlerden bir derleme ee, e dinlettim bugün. Zaten e albümün ismi bu derleme onlar yapmışlar daha doğrusu Canary Records yapmış To Drive From To Drive Away e Vampires yani vampirlerden kaçış adını taşıyor. İdi. Ee, bu eski kayıtları, ilginç kayıtları keyifle sizlerle paylaştım. Ee, program sonrasında 15 dakika için telefonun başında olacağım yine. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. 15 dakika için. Ayrıca Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan ve kendi web sayfamdan ulaşmanız mümkün. Ve tabii ki hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Selahattin'e çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. să-nspuni n-ai-co <fix> Sunan'ın beyanı. Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketancıoğlu. <gülüyor>